Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin amma ba'd Dalikat el-selim imam Ebu Zekeriya Yahya ibn Şeref En-Nebiyyin Riyadus Salihin adlı kitabını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 eserler telif etmiş ve kendisinden sonra bu kitaplar ilim talebeleri alimler tarafından kabul görmüş bir alim. Bizlere İmam-ı Nevevi'nin bu şöhret yapmış alimler tarafından kabul görmüş kitaplarından kim birkaç isim verebilir? Evet, Evet, evet İmam-ı Nevevi'nin El-Evkar. Hatta demişti ki insanlar o zaman öyle, öyle bir Darbu mesel atasözü söylenmiş ki eskerle alakalı ne derlermiş? Ne derlermiş? Esker kitabı. Evet, bi'd Bu kitapla ilgili olarak yine İmam Nevevi'nin yazmış olduğu eserlerden başka ne var? Ee, evet, 40 hadis, El Arbaun En-Nevaviyye Evet, başka hadis kitaplarına yazmış olduğu şerhlerden Evet, Sahih-i Müslim'e yapmış olduğu şerhi var. Başka fıkıhla ilgili yazmış olduğu kitaplardan hatırlıyor musunuz Hasan? Tesellalar'a alakalı yazılar var. Yani fıkıh. Fıkıhla alakalı ne var? Şirazi'nin Muhazzebine ne var? Şey... Mecmu' adlı kitabı var. Büyük bir kitap. Önemli bir kitap. Ravdatu't Talibin adlı kitabı var Şafii fıkında. Bunların hepsini size geçen hafta bilgi vermiştik ve konuyla ilgili ilk hadisi açıklamıştık. İmam Nevevi'nin Kitabına koymuş olduğu ilk hadis kimin rivayet etmiş olduğu hadisti sahabelerden Merhaba. Ömer radıyallahu anhının rivayet olmuş oldu etmiş olduğu bu hadis Ömer radıyallahu anhın neydi künyesi Ebu Ebu Hafs Hafs ne demekti Hasan? Eset Aslan demekti ilk hadiste demişti ki Ömer ibn al radıyallahu anh Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, innemel a'malu bin niyyat. Değil a'malu bin niyyat. Biz bu hadisin bu bölümünün iki türlü anlaşıldığını söylemiştik. Alimler bu bölümü iki türlü anlıyorlar demiştik. Neydi o görüşler? İki anlayış, iki farklı görüş. Niyetleri evet, ameller ancak niyetlerle makbuldür. Innemel a'malu sıhhaten ve kabulen اَوْ bir بِسَبَبِ niyet diyor alimler. Yani amellerin sıhhati, kabulü, fasit olması, bozuk olması, sahih olması neye bağlıdır? Niyetlere bağlıdır. Doğru olan mananın da bu olduğunu söyledik. Bir de başka bir görüş vardı. اِنَّمَ bin بِالنِيَتِ Ne anlaşıldığını söylüyordu alimler? Her şey niyetle. Yani sanki Nebi Aleyhisselatü mesela bu ifadeyle insanların vakasından, yani insanların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 Zaten bab başlığımızda neydi? bab ihlası ve ihbar niyeti fi cemi'il a'mali vel el barizeti vel Gizli ve açık tüm amellerde ve sözlerde ihlaslı olmak ve niyet etmek niyet, niyet ile bütün bu amellere başlamanın, başlamakla ilgili bab bununla ilgili müellif rahimahullah bizlere ayetleri zikretti ilk hadisi zikretti ki bu hadis de İmam Bukhari'de kitabına bu hadisten başlamış İkinci hadis olarak müellif burada Ayşe radıyallahu Anha'dan bir rivayette bulunuyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, Anha Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü ve şöyle buyurdu. Yağzû ceyşun el Kabe'te Bir ordu Kabe'ye gelip saldıracak, gazvedecek. Donanımlı silahlarını hazırlamış ordusunu toplamış bir ordulakikan o bir Beyda Min art yoksa bir ev ve geniş bir toprak üzerinde diyor bir araya gelip Bunlar toplanınca onlar bir arada bulununca Allah Allahu Teala onları yerin dibine getirecek yere sokacak onları helak edecek ordunun tüm efradı, tüm bireyleri allah Teala'nın bu göndermiş olduğu belayla yerle bir olacak. Onlardan kimse kurtulamayacak. Kalet Diyor ki Ayşe radiyallahu anh'a. Kultu ya Resulallah. Keyfe yuhsafu bi evvelihim ve ahirihim ve fihim esvâquhum ve men minhum. Ey Allah'ın Resulü. Yani sen dedin ki ordunun tümü başından sonuna hepsi yere geçirecek. Yerle bir olacak. Helak olacak. Ama onların içinde Onlarla birlikte onlardan olmayan ama yola çıkarılmış kendi isteklerinizle de olmasa da insanlar var. O ordunun içinde onlarla birlikte onlara alışveriş yapan, bir şeyler satan, çarşıları, pazarları var. Büyük ordu. Bunların günahı ne? Onların niyeti o orduda bulunan askerler gibi, savaşa çıkan askerler gibi Kabe'yi etmek, yıkmak değil. Ama onlar da helak oluyor bu orduyla. Bunu soruyor Ayşe radıyallahu anh. Ne diyor Aleyhisselam ne diyor? "Kal yuhsafu bi evvelihim ve ahirihim." Evet. Onların başından sonuna kadar olan ordunun hepsi tümü helak olacak, yer geçirilecek. "Summa yub'athuna ala Her biri niyetlerine göre haşr olacak, dirilececek. Hani bu mesele Türkiye'de de çok konuşulmuş depremle ilgili olarak. Ya Allah Teala neden televizyonlarda görüyorduk? Doktor kulaklı, profesör kulaklı insanlar çıkıp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 ilahi bir ikaz olduğunu inkar etmeye çalışıyorlar. Hadis çok açık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِينَ Ordunun hepsi helak olacak. İçinde bulunanların hepsi helak olacak. Ancak herkes niyetlerine göre ahirette haşrolunacak. وَإِنَّمَا <gülüyor> لِكُلِّ مْرِئِنْ مَانَوَى Herkesin niyet ettiğine göre bir nevi var? Ahirette karşılığı var. Yapmış olduğu amelin karşılığı var. Hemen sonra diğer 3. hat'a geçiyoruz. Han Ayşe te radiyallahu anha, "Kâle, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe radiyallahu anha, Nebi Aleyhisselam'ın şöyle dediğini buyurdu. "Lâ hicret ba'del fetih. Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Velâkin cihadun ve niyye. Ancak ne vardır? Cihad ve niyet vardır." cihata çağrıldığınız zaman meşru olan emriniz, yöneticiniz sizleri cihata çağırıp davet ettiği zaman ne yapın diyor fanfiru onun, onun davetine icabet edin şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadisinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam la tenkati'ul hicretu hatta tenkati'at tevbe tevbenin zamanı bitinceye dek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 kesilmeyecek tövbe kapısı açık olmaya devam edecek. Şimdi hadiste Ayşe'de diyor Allah'ın peygamberimizin şöyle buyurduğunu söylüyor. La hicra ba'den fet. Artık Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Diğer bir hadiste de ne diyor? La tentacu'l hicretu hatta tentacu't tevbe. Tövbe kesilene dek. Tövbe bitene dek. Tövbe kapısı de kapanana dek.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 Birisinde hicret yok diyor. Birisinde hicretin kapı tövbetin tövbe kapısı kapanana dek hicret de vardır diyor. O halde bunların hepsi ravilerin akıllarında kalan manalarla rivayet ettikleri şeylerdir, sözlerdir. Bu kadar böyle hadislere çok böyle sarılmaya, dinin merkezine oturtmaya, Kur'anla birlikte ahkamla, akidede kullanmaya gerek olan şeyler değil diyerek bugün maalesef kitaplar bir telif ediyor. Geçen duydum adam bununla ilgili telif yazmış. Tıbbi de birbirine taarruz eden hadisleri toplamaya çalışmış. Ama neye göre? Onun aklına göre taarruz. Yani bir insanın ilmi derin olmadığı olmazsa, yüzeysel, satihi ise hadisleri bakar, çok hadis okuyabilir. Der ki Allah Allah, bu mu sahi bu mu sahi. Ama ilim ehli böyle yaklaşmıyor. İlim ehli hadislerin tümüne bir bütün olarak bakıyor. Biliyorlar ki bir bi alaikum sözleri ne olmaz birbirine? taş düşmez. Aleyhisselatü Vesselam beyaz dediği şey başka bir yerde siyah demez öyle değil mi? Demek ki onun bir neyi var? Şerhi var. Açıklaması var. Tevhili değil arkadaşlar. Tahrifi değil. Şerhi. Hangi manaya geldi? Alimler şöyle ifade ediyor. Mekke'nin fethinden sonra artık Mekke'den çıkmak Mekke'den çıkarak başka bir yere hicret etmeye gerek yok. Böyle bir hicret artık bitmiştir. E çünkü zaten Mekke ne oldu? Fethedildi. İslam toprağı oldu. İslam beldesi oldu. İslam ülkesi oldu. Bu yüzden La hicrate badel fetih. Artık Mekke'nin fethinden sonra insanların oradan hicret etmeye ihtiyacı yok. Ama hicret kıyamete dek nedir arkadaşlar? Bakidir. Hicret kıyamete dek ne yapacak? Devam edecek. Ta ki tövbe kesilinceye kabul olunmayıncaya dek. O da ne zaman? Güneşin Batı. batıdan doğması. Velevî Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ve lakin cihadun veniyye ancak ne var? Mekke'den fetih yoksa artık ne var? Cihad var. Cihad var. Mekke'den ancak ne için çıkılabilir artık? Cihad için çıkılabilir. Başka toprakları hicrete git hicret etmeye gerek yok. Allah'ın evi orada. Beytullah orada. Artık İslam olmuş. Putlar yıkılmış. Yerle bir olmuş. Tevhid yerleşmiş. Sen artık oradan cihad için çıkacaksın. Bu niyet Ve cihadı kalbinde, niyetinde tutarak sürekli hazır ederek ne yapacaksın? Sen çağrıldığın zaman, davet olunduğun zaman o niyetini hemen hayata geçireceksin. Ve bu şekilde de Mekke'den cihad için çıkmış olacaksın. Ve bu niyeti kalbinde taşıyarak Allah yolunda cihad etme niyetini kalbinde salih niyeti taşıyarak Allah için bu şehirden ancak bu şekilde çıkacaksın. Hemen 4. hadise geçiyoruz. An Ebi Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ansari radiyallahu anh Cabir İbni Abdillah diyor ki قال, Kunna Nebi, sallallahu aleyhi ve sellem, fi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bir savaşa çıkmıştı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 niyetinin ecrini alır onu yapmaya niyet etmiş onu yapmaya niyet eden kişinin ecri karşılığı neyse onu alır bu önemli işte aleyhisselatü vesselam yanındaki ashabına diyor ki inne bilmedinetile ricalen masirtum mesiran siz ne kadar yürürseniz yürüyün yürüdüğünüz her adımda ala la katahtum vadiyen aşıp geçtiğiniz her vadide illa kanumakum onlar da sizinle beraberdir bu nasıl bir beraberlik nasıl bir beraberlik niyette büyüdük. Yani onlar da sizlerle beraber aynı niyet üzerindeler. Habesehumul marab. Peki onları Medine'de kalmaya mecbur kılan, hapseden sıkıntı ne? Niye çıkamamışlar? El marab. Hastalık. Yani hastalıktan dolayı çıkamamışlar. Hastalıktan dolayı çıkmak istiyorlar. Ancak orduya katılamıyorlar. Ve fir İlla şerakukum fil ecr. Başka bir rivayette, İmam Müslim'in yine rivayetinde. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, siz atmış olduğunuz her adımda, açmış olduğunuz her vadide, onlar da sizin ecrinize, sevabınıza ortak var. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadiste, Mukarrir imam Ahmed ibn Abdüleddin, "Eğer mardı, abdû, veya hastalanır. Yahut sefere çıkar. Yolculuğa çıkarsa, ona hastalığı yokken, sağlıklı bir insanken yapmış olduğu amellerinin aynısı ve mukimken, seferde değilken yapmış olduğu amellerin aynısı sonra yazılır. Yani bizden birisi diyelim yolculuğa çıktı, otobüsten gidiyor Ankara'ya veya başka bir yere cemaatle namazı kaçırıyor. İçi parçalanıyor. Ve bu insan normalde zaten cemaat kılmak farz biliyorsunuz. Namazlarını cemaatle kılan bir insan. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala o otobüsle yolculuğu esnasında cemaate katılamasa bile <gülüyor> onun cemaate katılıyormuş gibi ne var arkadaşlar? Sevabı var. Niyetine binaen. Salih niyetine binaen. Hazardayken yolculuk esnasında olmadan önce kendi yaşamış olduğu şehirde sürekli cemaate gidip geliyorken nasıl sevap alıyorsa yolculuğa çıktığında da aynı sevabı o, o, o insan ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor. Oya bir adam hasta. Hastane yapmış. Ameliyat olmuş. Habire caminin ezanlar okunuyor. O adam yatahta serumlar bağlı. Yerinden kıpırdayamıyor. O cemaate gidenler o sevabı alıyorlar.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 çoğaltır. Burada kardeşlerine hizmet ediyorsun, bardakları yıkıyorsun. Kimisi var, oflayarak poflayarak yıkar, ya işte yine bana görev geldi, bu çayları arkadaşlara ekran edeceğiz. Kimisi de, ilim talebelerine hizmet ediyorum. O ilim talebelerine yardımcı oluyorum. İşte burada dersten sonra, almış oldukları bilgilerden sonra, ben onlara hizmet ettiğimden dolayı buna ecir alıyorum. Niyetiyle, 50 kişiye çay ikram edip, bu kadar ecir alan insandan, aynı milyarları yapıp, üfleyerek püfleyerek yapıp, o işten hiçbir şey almayan insan, Dış görünüşte amel olarak Aynı ama niyet olarak Karşılık olarak Farklı Beşinci hadise geçiyoruz arkadaşlar Ve an Ebi Yezid Ma'an İbni Yezid İbnil Ahnes Radıyallahu anh Ve huve ve abu ve ceddu sahabiyyun Yani Al Ahnes Yazid ve Ma'an Üç kişi var burada Dede Oğlu ve torunu. al ahnes Yezid ve Ma'an. Bu üç kimse de ne? Arkadaşlar, sahabe. allah Teala onlara bunu ikram edersin. Büyük bir nimet. Kavale. Kana abi Yezid. Şimdi Ma'an anlatıyor, oğlu Ma'an anlatıyor. Babam Yazid diyor. Akhracedenâ nîrâ yetesaddakû bihâ. Fawdağa in derajul in Babam Yezid parası vardı. Bu paralarını almış, mescitte camide görevli yani güvendiği bir adama yapmış, vermiş. Al bunu insanlara sadaka olarak dağıt diye. Baba kim o? Yezid? Fawdağa in derajul in filmesid. Fajetu fa akhtuha, fateythu biha. Oğlu Maan da diyor ki ben de o adamdan bu parayı aldım.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 Fakale, Vallahi ma iyiaki arattu. Baba da görünce parayı oğlunda. Ya diyor, ben bu parayı sana vermedim. Vallahi ma iyiaki arattu. Yani bu parayla seni istemedim. Sana vermek istemedim bu parayı. Fakasamtuğu İlahı Rasulullah sellem. Diyor ki, ben, ben diyor bu meseleyi babamla olan bu tartışmayı aleyhisselatü taşıdım. Ona götürdüm. Fakale <gülüyor> diyor ki aleyhisselatü sallam, ya Yezid. babaya diyor ki ya Yezid, senin niyetinin karşılığı sana verilmiştir. Sana verilen yani senin kazandığın niyetine göredir. Yani senin niyetinde ne vardı? Senin niyetinde fakire yardım etmek vardı. Sen bu niyetle verdin, bu oldu. Ve leke ma akas ve ma'an ma'an. Sen de almış olduğun şey üzerine ne yaptın? Karşılığını göreceksin. Yani bunu hangi şeye binaen aldıysan Fakirsen, hak ettiysen, o senin hakkındır. Değilsen, zaten senin hakkın olmadığı için hakkı olmayan bir şeyi almış oldu. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, aleyhissalatü vesselam neye işaret ediyor? Niyete işaret ediyor. O hadisten alimler birçok fayda çıkarıyorlar. Mesela, zekatla ilgili diyorlar ki, sen paran var, 100 milyar paran var. Ne kadar zekat vereceksin 100 milyarda?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 gitmedi. Aleyhisselatü Vesselam'ın burada Yezide söylediğini biz ona ne diyoruz? Söylüyoruz. Leke maneveyte. Leke maneveyte. Sen niyetinin karşılığını aldın. Sen bu niyetle verdin. Elbette araştıracaksın ama yani baktın ki fakir olarak gördün ve vermene rağmen parayı bu insan zengin çıktı. Senin artık zekati bir daha iade etmene gerek, başkasına vermene gerek yok. Ve alimler diyorlar adam bir gruptan umreye gidiyor. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Avam bir kimse. ile ilgili pek bilgisi yok. insanların duyuyor. Lebeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Diyerek ihrama girdikleri. Umre. Gittikleri ibadet umre ibadeti. Ama onun aklında haç kalmış. Memleketinde haç diye diyebiliyor. Diyor ki lebbeyke haccan. Yani haccaniyet ederek diyor. <gülüyor> diyor ki alimler Peygamberimizin dediği sözü aynı ona da söyleriz. Lekem ma navayta. Nedir senin yaptığın bu amel niyetine göredir. <gülüyor> Buna benzer birçok alimler ne yapmışlar? Fayda zikredip çıkarmışlar. 6. hadizeye geçiyoruz. An Abi İshak Sa'd ibn Abi Waqas Malik ibn Üheybe ibn Abd Menaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Luay el-Kureşi ez-Zuhri el radıyallahu an kim bu Ahad aşaratıl meşhur dilah bir cennetle müjcadeenlerden sadle bir va kal diyor ki saat Radyallahu an ca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya o ve daha işte de bu veda hacıının olduğu o senede çok ağrım vardı. O ağrımın artmış olduğu o günlerde Peygamber aleyhisselatü Vesselam beni hasta ziyaret etmek için ziyarete geldi. Hastalığından dolayı beni ziyarete geldi. Bakın Nebi aleyhisselatü Vesselam'ın sellem'in tevazusu. Ashabından bir tanesi hastalanmış. Onu geçmiş olsun demek için la be'se tahur demek için <gülüyor> gidiyor ziyaret ediyor. Yani bu sünneti ihya etmemiz lazım arkadaşlar. Müslüman kardeşlerimizin, üzeri, bizim üzerimizde olan haklarından bir tanesidir bu hak. Hasta ziyaret. Telefon açacaksın, evine gideceksin, hastanesine gideceksin ve bunun sevabı var yani. Akşama kadar melekler ne yapıyor, istikrar ediyor. فَقُلْتُ ya Rasul اللّٰهِ اِنِّي قَدْ بَلَغَ min مِنَ الْوَجَعِ مَا Diyor ki Sa'd ibn Ali Ey Allah'ın razı olsun. Yani gördüğün üzere şu gördüğün hal üzerineyim. Acımıza artmış durumdayım. Ve zengin bir adamım. Param da var. Ve la illa ibnetun li. Mirasçı olarak da arkamdan bırakacağım tek bir insan var. O da kim diyor? Bir kızım var. Bir tane kızım var. Param da var, malım da var. Yani sadimler bir vakit sanki hastalanmış. Yani belki de ölüyorum korkusuyla arasından kurtulmak tasadduk etmek istiyor. Diyor ki: mali." Paramın üçte ikisini paramın üçte ikisini tasadduk edeyim mi? harcam olsun. Selamun aleyküm diyor ki abi vakas Efa etasaddaku bi thuluthi mali Paramın üçte biriyle tasadduk edeyim mi ey Allah'ım nasoru? قال evet. Ne Nebi Aleyhissalatu Vesselam diyor ki la. Hayır. ya Rasulallah." Ne demek şatr? Yarısı. Malımın yarısını tasadduk edeyim mi? üçte biri çok sayı verin, vereyim. Fakat Allah, sadece ya O halde üçte birini verin, O halde üçte birini vereyim gerisini kızına bırakayım. Sadece biri. O halde üçte biri. ve halde üçte, verebilirsin, ancak üçte bir dahi O yüzden üçte birini var. gerisini kızıma bırakayım. Sadece O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 Şuradaki ilim talebesine Ve şuradaki bakkalın çocuğuna olsun Diyerek hiç alakası olmayan Mirasları malının üçte birini Verebilir Ama bu dahi nedir arkadaşlar es kefir Ne diyor aleyhisselatü Üçte bir de çok Yani Geride kalan mirasların gözü kalabilir Değil mi Onun için sebepten rivayetler var Diyor ki bizler Allah-u Teala'nın Kendine razı olduğu payı vermekten yani, Vermekten hoşlanıyoruz Allah Teala'nın kendine razı olduğu payını arkadaşlar, savaşta ganimetlerle alakalı ayet var ya. Kaçta, kaçta kaç o? Humus. beşte bir, değil mi? Beşte bir. Diyor ki, Abul e, Khidr radıyallahu an, arda ma radiyahu Allahu li nefsihi Arda ma radiyahu Allahu li nefsihi Ben Allah Teala'nın kendine, kendi nefsi için razı olduğu şeyi ben de razı ve nimetlerden 5'te 1 alınır. Allah yolunda ne yapılır? Verilir. İnneke <gülüyor> entezera ve rastake agniyâ min entezerhum aleten itekeffefûnen nâs Aleyhisselatü Vesselam diyor. Sa'd ibni Ebi sen diyor yani aileni, çoluğunu, çocuğunu zengin bırakman yani malını, mülkünü, mirasını onlara bırakman şundan daha iyidir. Neyden? Onlara vermeyip, malını başkalarına dağıtıp sen öldükten sonra da ardından ellerini açıp insanlardan dilenme, para istemelerinden daha iyidir senin akrabalarının zengin olarak bırakmanı. Yani mantıken de bu böyle değil mi arkadaşlar? Öleceksin, bu dünyadan ayrılıp gideceksin. Diyorsun ki aman kalmasın çoluğuma o çocuğuma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 Ve inke lan tünfika nafqa tabtqi bıha rjha Allah illa ujert aleyha hatta ma tajgalu fee fee imratik. Ana sadece ne diyor ki? Allah için, Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü umarak, sevabını ve karşılığını bekleyerek yapmış olduğun her şeyde eczirini alacaksın, mecursun, karşılığını sebabını alacaksın. Ne diyor ana sadece? Hatta hanımının Ağzına koyduğun lokmadan dahi ne var? Ecir var. Yani hanımına nafaka nedir arkadaşlar? Hanıma nafaka, yani hanımının yemeğini yatacağı yeri tem, te, şey yapman, temin etmen dinin senin üzerine koymuş olduğu bir nedir? Vacip, farz. Farz olan bir şeyde dahi niyet ettiğin zaman Allah'ın rızasını arzulayarak yaptığın zaman, yüzünü umarak yaptığın zaman, ne var arkadaşlar bunun karşılığında bir, ecir var. Çoluğuna çocuğuna, taşıkla zorla yemek yediriyorsun mesela, bebek yemiyor. Veya hanımına yemek yediriyorsun. Veya dışarıdan bir rızık getiriyorsun. Bu hadis aklına gelsin. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, hanımının ağzına koyduğun bir lokma da dahi senin neyin var? Ecrin var. Bir de bir insan var ki, evine kamyonlarla gıda taşıyor ama yiyin. İşte, gözünüze dursun, boğazınıza dursun gibi laflar ediyor. Yani bir tanesi eve bir kuru ekmek getirir ama niyetinde bu vardır. Ecrine alır bir tanesi. Yani görevi olduğundan dolayı onu yapar. Başka böyle bir Allah rızası, niyet, ecir, sevap böyle bir şeyler yoktur. Onun aldığı ecir başka sevap başkadır. Onun ikisi çok daha başkadır. <gülüyor> قَالْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِي سُمْسَ عَدْ hasta. Ben buradan ayrılmayacak mıyım? Yani Mekke'den daha çıkamayacak mıyım? Alimler diyor ki sahabeler ve selef hicret olunan yerden çıktıktan sonra oraya bir daha geri dönmeyi ve orada bir daha kalmayı ne yaparlardı? Kerih görürlerdi, hoşlanmazlardı. Yani hicret etmişsin artık sen bir yerden. Ayrılmışsın. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz var. Gelmişler. Türkiye'ye hicret etmişler. Daha artık bundan sonra dönelim de işte orada imkanlarımız devam ediyor. Orada yaşayalım. Demeleri doğru bir şey değil arkadaşlar. Sa'dim de bir vakas Mekke'de. Düşünün. Peygamberimiz de soruyor. Burada ben de kalacak mıyım yani? Mekke'de mi kalacağım? Aleyhisselatü Vesselam diyor. İnneke len tuhallefe fe amelen tebteği bihi illa inmezdette bihi dereceden ve rifa'a Evet sen burada kalsan bile sen burada kalsan bile Mekke'den bu hastalığından dolayı çıkmasan bile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 Velaalik an tuxlife hatta yintefge bık aqwam ve yudrra bık Sen diyor, olay ki uzun yaşayacaksın. Ey Saad. Neyden Allah sert mesela? alametlerinden, ayetlerinden, mucizelerinden bir tanesi. Sen umulur ki diyor uzun yaşayacaksın. Ey Saad. Hatta Ali ezik ediyorlar Saad'imle bir vakkasın. Bu olaydan sonra uzun bir hayatı oluyor, hayatta devam ediyor. 17 tane erkek, 12 tane de kız çocuğu oluyor. Tadımları yok asla. diyor ki halaysa selam sen hayatta olmaya devam edeceksin. Hayatın biraz daha uzun olacak ve birçok kavim, birçok insanlar senin senden istifade edecekler, faydalanacaklar ve senden birçokları da ne yapacak? Zarar görecek. İslam adına senden insanlar faydalanacak. Küfür adına da birçok insan senden zarar görecek. Allahum men dili <Sessizlik> ashabi hicratuhum diyor ki aleyhisselatü vesselam, dua Allahum Allah'ım, ashabımın hicretini ne yap? Devam ettir. Ne demek ashabımın hicretini devam ettir? Yani, hicret etmiş ashabı zaten. Dönecek. Dediğine. Yani onların bu niyetlerini ne yapma? Bozma. Ve onların ayaklarını sabit kıl. Şeyh sallallahu aleyhi ve güzel bir şey söylüyor bu hadisin şerhinde. Deminden ne de dedi ki hani, hicret ola, hicret edilerek terk edilmiş topraklara yurda tekrardan geri dönmeyi gerekiyormuş alimler. Ve burada da hadiste ya Allah'ın ashabımın hicretini ne yaptır? Devam ettir. Sürekli kıl. Buradan diyor şu da anlaşılır. Mesela bazı insanlar diyor, örnek veriyor. Evinden diyor televizyonu çıkarmıştır. Dışarı atmıştır. Bu bir hicrettir değil mi? Bir hadiste açıkladık. Hicret kaça ayrılıyordu arkadaşlar? 3 ayrılıyordu. Neydi onlar? Hicretul mekan, hicretul amel ve hicretul amir. Sen şimdi ameli terk edeceksin. Hicredeceksin. Televizyonu evinden dışarı çıkarmışsın. Atmışsın. Ondan sonra çocuk çocuk olmuş. Hanım demiş ya işte komşuya gidiyor çocuklar. Oradan buradan topluyoruz. Gel pek şu evimize bir televizyon alalım. Bu yok arkadaşlar bu. Senin ne yaptın sen hicretini bozdun. Sen hicretini bozdun. Bu da bir hicrettir. Değil mi? ولا ترد ولا تردهم على أعقابهم أصابهم ettir onları ökçeleri ardına gerisin geriye çevirme geri döndürme lakin el baisu sa'd ibn khawla ayramı istam ediyor ki gariban olan ise kim biliyor musunuz diyor gariban olan sa'd ibn khawla medineden hasta Mekke'den hastalanmış ve Mekke'den yapmış kalmış orada vefat da ediyor Aleyhisselatü vesselam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 niyete vurgu var, niyete işaret var. Bu çok önemli. İnsan niyetini her zaman hazır tutmalı, salih eylemeli, halis eylemeli. Hemen 7. hadise geçiyoruz. An Ebi Hurayrata, Abdurrahman İlmi Sakr radıyallahu anh abi Hurayr radıyallahu ismi konusunda ihtilaf edilmiş bir, bir sahabe. Ancak hadis alimlerinin görüşlerinin sonradan karar kıldığı isim Abdurrahman.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 allah Teala için önemli olan nedir arkadaşlar? Bazen görürsünüz insan, dersiniz, ya bir adam gördüm kapkara, simsiyah, saçları kıvır kıvır, üstü başı da yani böyle, yeni elbise değil, topukları çatlamış, elleri çatlamış. <gülüyor> bir de kendinize bakarsınız, aynaya geçersiniz, elleriniz yumuşacık, suratınız böyle parakalı, tertemiz, He de, hele bir de sakalını kesiyorsa bu arkadaş, <gülüyor> Allah bu masiyeti günahı işlemekten. Bir kendine bakarsın, bir de ona bakarsın. Şeytan belki de sana şu vesveseyi verir ya, vay be. Yani Allah bize merhamet etmiş. Allah bize fazla keremini vermiş, millet etmiş, bak. abi bakarsın ki, gece horul horul uyuyorsun, namaza kalkmamışsın, ne teheccüdün var, ne sabah namazına gidip cemaatle namaz kılıyorsun, ne her ay okuduğun bir hatimle Kur'an-ı Kerim'in var,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 Endallahi etkâkum. Ne diyor ayette allah Teala? Sizlerin Allah katındaki en değerli olanlarınız, en şerefli olanlarınız, en kaliteli olanlarınız kimlerdir? Etkâkum. En takvalı olanlarınız. Takva arkadaşlar. Takva. Onun için seleften böyle altın Şöyle güzel güzel sözler var. Laysa beynellahi ve beyne halqihi sıletun illa diyorlar. Ne demek bu? Allah'la mahlukatı arasında, yarattıkları arasında tek bir bağ vardır. Nedir o bağ? Nedir o arkadaşlar? Takva. Mesela örnek verdik arkadaşlar ki kimisi vardır imanla birlikte iftitah tekbirine yetişemedi diye İmama Fatiha'da yetişmiş diye üzülür. Fazileti kaçırdığından dolayı. Kimisi de vardır ki imama son teşebbüte yetişir. Kendine göre zanneder ki Oh be cemaate yetiştik. Cemaati kurtardık. Kimi de vardır ikindi ezen, Akşam ezanı okunmadan Bir dakika önce ikindi yıkılmıştır. Oh be namazı vaktinde kıldık der. Değil mi yani? Bu da namaz ikindi kıldı, Bu da ikindi kıldı, Bu da ikindi yollu. O yüzden arkadaşlar yani, önce kendi nefsime sonra siz, değerli kardeşlerime bunu hatırlatıyorum. Takvalı olmak. Ve takvalı olmaya çalışmak. Ve bunu sürekli birbirimize öğütlemek. çok önemli. <gülüyor> Hemen diğer hazise geçiyoruz. An Musa Abdillah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anhu kal, Su ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anirraculi yuqatilu şecaaten ve yuqatilu himyeten yuqatilu vesselam gösteriş olsun diye kavmiyet milliyetçilik adına ve kahraman desinler diye savaşan bir adam hakkında peygamberimizde bir soru soruluyor. Nedir bu durumu? Ay zâlike fî sebilillah. Bunların hangisi diyor Allah yolundadır diye soruyorlar peygamber aleyhissalatü vesselam.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 önüne geleni deviriyor, onu yıkıyor, bunu deviriyor. İnsana diyorlar ne kahraman, ne kadar güzel efendim. Hatta kimin ödüyor cennette? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o nerede? Ateşte. Ne binaen? Niyete binaen. İnnemal a'malu ilk hadis. İnnemal a'malu bin niyat. Ve innemâ likullimri'in mâneva. Bu hadisi ezberlemenizi istemiştik geçen hafta. İnşallah ezberlemişsinizdir dokuzuncu hadisimize geçiyoruz. an abi Bekarete An-Ebi Bekarete Nufey İbnil Harif Seqafi radıyallahu anh An-Nen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem İzal tekal muslimen İki Müslüman karşı karşıya gelir. Ne için karşı karşıya gelir? Birbirini öldürmek için. Bisey <gülüyor> feyhime Kılıçlarını çekmiş bir halde, kılıçlarıyla. Fel qatilu vel maktulu finnar. Diyor ki aleyhissalatı sallallahu aleyhi Katil de öldürülen maktul de ateştedir. Kultu ya Resulallah diyor ki sahabe Ebu Bek Bekran hadel katilu yani katili anladık katili anladık öldürmek istedik. Yani maktulun suçu ne? Maktul ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu, bu özel bir durum yani her katil ve her yani her katilin ve maktulun olduğu yerde katil ateşteyse maktul de ateştedir diye bir şey yok. Aleyhisselatü Vesselam diyor? من قتل دون ماله فهو şehit. ومن قتل دون دمه فهو şehit. Kim ır, kanı uğruna, kim malı uğruna öldürülürse o şehittir. Yani senin malını birisi almaya gelmiş ona savunu, onu savunuyorsun, evden çıkarmaya çalışıyorsun, hırsız olmuş, hırsız olarak evine girmiş yahut tecavüz edecek eşine dostunu, akrabanı, onu korumaya çalışıyorsun, ırzını korumaya çalışıyorsun ve seni o adam öldürüyor. O öldüren de sen de ateşte değilsin. Bu hadis özel bir duruma bağlı. Ne o? bu hadiseye zikredilen innehu yani kâne harisan alâ katli sâhidihî maktul ama öldürüldü. Ancak o aslında öldüreni ne yapmak istiyordu? Öldürmek istiyordu. Niyetinde ne vardı onun? Niyeti neydi Arcan onun? Kimi öldürmek istiyordu? Karşısındaki katili. Kendi katilini öldürmek istiyordu. Demek ki insanlar arkadaşlar niyetine göre ne var? Eccordur. Aileler bundan da birçok hüküm çıkartıyorlar.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 dükkanında, çarşıda ve evinde tek başına kıldığı namazdan daha ziyade edilir, Daha eftaldir, daha faziletlidir. Camide kılmış olduğu, cemaatle kılmış olduğu namaz. Kaç derece? Seba'an ve eşre'in. 27 derece. Ve zâlike ve bunun açılımı ne? Ve zâlike enne ahadehum idâ teveddâ fe ahsenel vudû'a fümme mescide la yenhuzuhu illa s Evinden ancak namaz için çıkmak için ayrılan ve namaz için ayrılmadan önce de çok güzel bir şekilde abdest alan bu insan la yuridu illa salah ve namaz için çıkan Lem yaktu illa rufi alehu camiye giderken bir adım atmış olmasın ki onun Allah katındaki bir derecesi yükselmiş olmasın. Yani düşünebilir Evinden abdest alıyorsun. Güzelce. Ve seni evden çıkaran tek şey camiye gittik namaz kılmak. Mesela Avuzer'da oturuyorsun, Beyazıt'ta bir işin var. A biliyorsun ki öğlen namazını önce ne yapacaksın? Beyazıt'ta takılacaksın, Kabir olma camilerde tabi. Evet. Evden çıktın, abdestini aldın, diyorsun ki ben önce namazı kılacağım. Namaza gidiyorum. Bütün o yol boyunca arkadaşlar, hatta Şeyh Sarebüse'nin indiği yoraymanıla, o tekerlek döndükçe ki her turda mı olur, yarım turda mı olur? Bir ne alıyorsun diyor? Ecir oluyor ve derecen yükseliyor. وَحُتَّ عَنْهُ بِيَا خَطِئَةٌ حَتَّى يَدْخُرَ الْمَسْجِ Mescide girerek senden bir hata düşünülüyor, siliniyor. فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي السَّلَاةُ مَا كَانَ تِسْسَلَاتُ هِيَ تَحْبِسُهُ Namaz için camide oturduğu sürece o namazda gibidir. camiye namazdan önce git bir kerede arkadaşım. Yarım saat önce git. Zikirlerini çek. Namaz için beklediğin sürece namazda olan bir adam gibi sevap alıyorsun. O yüzden Aleyhisselatü mesela mescitte birisi namazı beklerken ellerini böyle parmaklarını birbirine girdirip avuçlarını birbirine sıkmasının ne yapıyor mesela Vesselam? Diyor. Çünkü diyor, sen namazda camide, mescitte namazı beklediğin sürece namazdasın. O bu yasak sana diyor. Dikkat edin. Bazen cuma namazlarında oluyor genelde maalesef. İbadete hırsımız olduğu için Cuma'ya belki derken de gidiyor. Bakıyorum böyle bazı arkadaşlar arayacağım bazen. Ellerini böyle birbirine geçirmiş. Namazı bekliyor. Bunda rehi var, yasak var. <gülüyor> Melekler namazı kılan ve o namaz kıldığı yerde bekleyen tesbihini çeken, ondan sonra oturup bekleyen, Kur'an'ını okuyan adama orada olduğu sürece dua ederler. Ne derler? Sen duymuyorsun, sen haberin yok. Melekler düşün Allah katında sen evinden çıktın, ne niyetle, camiye gitme niyetine, bak niyet önemli. <gülüyor> Her adımında bir derecen yükseldi. Bir hatan, bir günahın senden alındı, silindi. Ve melekler diyorlar ki, Allahum hamhum. Allahümme Allahum Allahümme alayhi. Melekler böyle dua ediyorlar. Allah ona rahmet et, ona magfiret et ve onun tevbesini kabul et. Ma lem yuzi fiyhi, ma lüm yihdis fi, o zaman demeste kimse azet vermediği sürece, abdestini bozmadığı sürece bu hal orada o şekilde devam eder. Bu ne var arkadaşlar dikkat edin. Niyete vurgular, niyete işaretle. Sondan bir önceki hadisimizi alacağız. Bu hafta bu babı bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta tavada babına geçeceğiz. An bil Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdulmuttalib radıyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kima yervi an Rabbihi tebareke ve taala قال diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Bu hadis kutsidir. Rabbinden rivayet ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a ketab hasenati ve seyyiat. allah Teala iyilikleri de kötülüklerini yapmış? Yazmış. <gülüyor> bunu iki türlü anlayabiliriz. Birincisi Allah-u Teala Aleyhi mahfuzda yazmış. Ezelde yazmış. İkincisi, melek bunu işlediği zaman melekleri emrediyor. Melekler de onu ne yapıyor? Kul. Günah işlediği zaman Allah meleklere emrediyor. Melekler de bunu ne yapıyor? İyilikleri ve kötülükleri yazıyor. İnsanla كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك الله تعالى bütün hasenatı, seyyiatı, kötülükleri, iyilikleri beyan etmiş, açıklamış. Hemen hemme bi hasenetin, فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. Kim bir iyilik yapmak için hareket eder, niyet ederse ve onu yapamazsa, başarısız olursa, yapmadı. Onun için yola çıktı ama yapmadı. Bu hemğinden dolayı, bu niyetinden dolayı insan tam bir, kamil bir hasene nabar alır? Alır, sevap alır. Niye? Çünkü arkadaşlar kalbin ameli olan niyet ne oldu yerine geldi. Kalp bir amel işledi ve bunun karşılığını ne yapması lazım? Alması lazım. Allah tale ve vaad etmiş bunu Ona ne yapıyor? Kamil bir hasene sevap yazıyor Allah'ta. Ve in heme bir hafam kataba Allahu ashra hasanatin ila sabahiyatin zafin ila adafin Eğer bu adam niyet o niyet ettiği salih ameli yapmak için işe koyulur ve onu yaparsa sevabı arkadaşlar? 10 sebaptan 700'e kadar değişiyor. Yahut 700'ün katları. Deminden bir örnek verdik. O da ikindi yıkılıyor. O da ikindi yıkılıyor. O da ikindi yıkılıyor. Veyahut aynı anda ya yani aynı imamın arkasında namaz kılıyor. Onun aldığı sevap 10. Onun aldığı sevap 2. Birisi namazda ne kadar mal almış, ne kadar mal satmış onu düşünüyor. Ne? <gülüyor> Birisi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 niyet etse. Ama kötülük yapmaya giden yolları deneyip deneyip deneyip sonuca ulaşamasa sonuçta maktul olsa, kardeşini öldürmeye gidip kılıç çekip öldürüle olsa ona da ne arkadaşlar? İşlemiş olduğu ne arar? Ateş. وَاِنْهَمَّ بِهَا فَاَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً قَاهِدَ Bu da Allah-u Teala'nın fazlı keremi. Bakın. İyilik yapmaya niyet ediyorsun. Yapıyorsun.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 Ancak iman edip Salih amel. Metanetle hak ve metanetle sabır. Hak sabır Yani eğer bir insan kendisine bu kadar hasenatın çokça verilmiş olmasına rağmen ahirette ahirette bunların karşılığını göremiyorsa işte muflis iflas eden kimse şudur. Diğer hadis bulunca bir hadis. Onun <gülüyor> hemen buradaki elimizdeki Türkçe tercümesinden okuyalım. Gerekli tahkiki yapalım. Evet Hasan kardeş sen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 vesile kılarak Allah'a yalvarmanız kurtarabilir. Evet. Dikkat edin bu hadiste ne var? İnsanların yapmış oldukları salih amelle Allah'a tevessül var. Bu caiz bir tevessüldür. Bunu tafsiliyle daha önceki hep açıkladık zaten. Evet. <gülüyor> İçerinden biri Allah'ım benim aşırı derecede yaşlanmış anne ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime bir şey içilmezdim.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 Derken annem babam uyandı ve sütlerini içi verdiler. Allahım eğer bunu senin rızan için yapmışsam şu kaya'yı içinde bulunduğumuz mağaradan uzaklaştır diye dua etti. Evet, i̇lk insan bunu yapıyor? <gülüyor> Annesine babasına süt vermeden ikram etmeden anne baba etaat karşılığı çok büyük, sevabı çok büyük bir amel, matlup olan, vacip olan bir amel. Evet. Bunun üzerine kaya bir azıcık kıpırdadı. Ancak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 Altın verdim. O da bunu kabul etti. Tam ona yaklaşmaya fırsat bulmuştum ki, bir rivayette ayakları arasına çurtmuştum ki, Allah'tan kork, haksız yere bekarlık mührümü bozma, dedi. Bunun üzerine derhal vazgeçtim. Oysa o bana insanların en sevilmesi Ona vermiş olduğum altınları da anladım. Allah'ım, eğer bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz mağaradan bizi kurtar diye dua etti. Şimdi kişi de arkadaşlar harama yaklaşmış. Burada önce ifade ettik. Allah-u Teala hatırlatılınca kendisine ittaqillah denilince hemen ne yapıyor o da eline teni çekiyor. Allah'a dönüyor. Rica ediyor. Ve bu da salih amel. Bunu zikrediyor allah Teala Teala'ya Evet. Bunun üzerine kaya biraz daha kıpırdadı. Ancak yine de çıkamıyor bari. Üçüncüleri sözü aldı. O da Allah'ın ben işçiler çalıştırmış, ücretlerini vermiştim. Ancak onlardan biri hakkını almadan gitmişti. Ben onun ücretini çalıştırdım. Öyle ki ücretimden birçok mal hasıl oldu. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi ve Ey Allah'ın kulu, ücretimi bana ödet dedi. Ben, burada gördüğün deve, sığır, tavar ve hizmetçilerin tamamı senin ücretinden ve deyince adam Ey Allah'ın kulu benim alay etme dedi. Ben,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 Ve birlikte taş tamamen o mağaranın ağzından asılıyor ve hepsi kurtuluyor. Dikkat ederseniz bunların hepsinde ne var? Bu insanların salih bir şekilde, halis bir şekilde Allah için yapmış oldukları tevessül var. Burada da niyetin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunlarla yetinelim. Önümüzdeki hafta Bab-ı Tevbe'den damad, ﷻ ﷻ